Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Habeşistan Hicretleri Geleli 5 yıl olmuştu Aylardan Recep'ti İbne Erkam'ın evi Kısmen de olsa problemi çözmüş imana ait meselelerin Daha sakin bir atmosferde Görüşülmesine zemin hazırlamıştı Ancak bu Sadece söz konusu evle sınırlı bir durumdu Buradan ayrılan insanlar Yeniden takibi alınıyor Ve bilhassa zayıf ve korumasız olanlar Giderek artan bir şiddete Maruz kalıyorlardı her geçen gün Mekkeliler daha bir acımasız oluyor ve inananlara Müslümanca yaşama hakkı tanımıyorlardı. Onun için daha kalıcı bir çözüm gerekliydi. Bu arada Allah Celle Celaluhu cibril vasıtasıyla müminlere yeni bir yol göstermişti. Bu dünya hayatında ihsan şuuruyla hareket edenlere Allah da ihsanla muamele eder. Ve şüpheniz olmasın ki Allah'ın yarattığı yeryüzü çok geniştir. Bununla birlikte sabredip de dişini sıkanların mükafatı sayısız bir şekilde kendilerine verilecektir. Ayet, herkese açıktan hicret emri vermemekle birlikte böyle bir yolculuğun dini hayatı yaşayabilmek adına getireceği rahatlıktan bahsediyordu. Mademki yeryüzü genişti, o zaman bu genişlikten istifade edilmesi gerekiyordu. Bunun için de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir yönlendirmede bulunacaktı. Keşke Habeşistan'a gidebilseniz. Zira orası güvenli bir yerdir. Hem orada bir melik var ki yanında kimseye zulmedilmez. Habeşistan Mekke için tanıdık bir yerdi. Zira ticaret maksadıyla sıklıkla buraya gelirler ve belli başlı ihtiyaçlarını buradan giderirlerdi. Bu gidiş gelişlerde ülkenin genel yapısı hakkında bir hayli malumat sahibi olunmuştu. Buna binaen müminler Necaşi'nin ülkesine sevk ediliyordu. Efendimizin bir işareti bile kitleleri harekete geçirirdi. Kaldı ki açıktan Habeşistan'a gitmenin bugün için daha güvenli olduğunu söylüyor ve inananları o istikamette yönlendiriyordu. Onun için hemen hazırlıklar başladı ve Mekke'deki şiddete hedef olmaktan kurtulup dinlerini daha iyi yaşayabilmek için dördü kadın toplam 15 kişilik bir ekip yola koyuldu. Başlarında Efendimizin damadı Hazreti Osman da vardı. Elbette bu yolculuk fırsat kollayan Kureyş'ten gizli yapılacaktı. Gecenin karanlığında ve kimseye haber etmeden Mekke'den yeni bir dünyaya hicret yaşanıyordu. İlk hicretti bu. Sonrasının nelere gebe olduğu belli değildi. Ama ne önemi vardı? Yönlendiren o olduktan sonra buna ne gamdı? Kimisi yürüyerek, kimisi de binek üzerinde sahile kadar gelmişlerdi. İnayet-i yollarına su serpmişti bir kere. Kendilerini sahilde bekleyen iki gemiyle karşılaştılar ve yarım diner karşılığında bu gemilere binerek Habeşistan'ın yolunu tuttular. Beri tarafta Mekke'de Hazreti Osman ve hanımı Rukiye validemiz, Mus'ab İbni Umeyr, Abdurrahman İbni Af, Ebu Seleme ve hanımı Ümmü Seleme validemiz ve Osman İbni Maz'un gibi önde gelen isimlerin de aralarında bulunduğu bu insanların yokluğu kısa süre içinde anlaşılmıştı ve arayı bulmak için arkalarından Kureyş'in elçileri gitmişlerdi. Ancak artık çok geç kalmışlardı. Zira sahile geldiklerinde gemiler çoktan hareket etmiş ve müminler sahili selamete yelken açmışlardı. Nihayet Habeşistan'a ulaştılar. Artık ne Ebu Cehille, Ebu Leheb'in tahkümleri, ne Utbe ve Şeybe'nin hakaretleri ve ne de Ukbe ile Ümeyye'nin sataşmaları vardı. Mekke'deyken, ...sadece dinlerini yaşama adına attıkları her adımda karşılarına dikilen bütün engeller bir anda yok olmuş... ...namazlarını huzur içinde kılıp huşuyla Kur'an okuma fırsatı bulmuşlardı. Efendiler Efendisi Habeşistan'a gidenlerden uzun zaman haber alamamıştı. Başlarına neler geldiğini merakla bekliyordu. Nihayet o cihetlerden gelen bir kadın... Huzura gelip Hazreti Osman ve Hazreti Rukiye'yi gördüğünü anlatacaktı. Bu haber karşısında sevinen Habibi Zişan, ''Şüphesiz Osman ve hanımı İbrahim ve Lut'tan sonra ailecek hicret eden ilk evin sahibidir.'' buyuracaktı. Bu ilk yolculuk Recep ayında gerçekleşmişti. Aradan iki ay daha geçmişti. Ramazan ayının bir gününde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine kabe'ye gelmiş, rabbine ibadet üttaatle meşguldü. Yine etrafında bir kalabalık birikmiş, ne yapacağını seyre dalmışlardı. Bir ara efendiler efendisi bütün hücreleriyle birlikte Kur'an okumaya başladı. Necm suresini okuyordu. Kulaklarına gelen bu kelam oradakilerin daha da dikkatini çekmiş ve pür dikkat onu dinliyorlardı. Zira, o güne kadar hep işin şamatasını yapmış ve yanlarında Kur'an okunduğunda kuru gürültü yaparak, kelam-ı ilahiden insanların istifade etmelerine engel olmak istemişlerdi. Belki de ilk defa bu kadar net işitmiş, ilahi kelamın ağlığını ilk defa engelsiz dinleme fırsatı bulmuşlardı. Herkes, gerçek niyetini unutmuş, kendini Kur'an'ın sihirli dünyasına kaptırıvermişti. Yürekleri okşayan o ilahi beyan, adeta zihinlerindeki bütün kir ve pası silip süpürmüş, onları da bambaşka insanlar haline getirivermişti. Nihayet Efendiler Efendisi, surenin sonundaki secde ayetini okuyunca hemen secdeye gitti. O da ne? Dinleyen herkes yaptıklarını hiç sorgulamadan Allah Resulü'nü taklit edip onunla birlikte secdeye gidiyordu. Sanki bu kelama ve onu tebliğ eden Resulullah'a savaş ilan edenler onlar değildi. Kabe'nin Rabbi sanki gelecek günlerin perdesini aralamış, onlardan birini Mekke sakinlerine gösteriyordu. Tabi olarak bu manzarayı seyreden başkaları da vardı. O kadar yakında olmadıkları için, gördükleri bu manzaraya bir anlam verememiş ve Efendimizle birlikte secdeye giden Mekkelileri kınıyorlardı. Onları yeniden küfür çizgisine çağıran bir kınamaydı bu ve çok geçmeden hemen, ...kendilerinin büyülendiğini iddia ederek... ...gerisin geriye dönüvereceklerdi. Bu hadise Habeşistan'a ulaşıncaya kadar... ...şekil değiştirmiş... ...ve sadece zahiri görüntüsüyle... ...birlikte anlatılır olmuştu. Habere göre artık Mekkeliler... ...Müslüman olmuştu. Öyleyse Resulullah'tan ayrı kalmaya... ...ne hacet vardı... Mekkeliler Müslüman olmuşsa orada işkence ve sıkıntı da kalmamış demekti. Gerçekten de çok sevinmişlerdi. Bir taraftan da hayret etmiyor değillerdi. Bu kadar kin ve inat iki ay içinde nasıl olur da değişebilir, katı kalpler bir anda nasıl da yumuşayıp hak karşısında secdeye gidebilirdi. Demek ki Allah dileyince her şey olabiliyordu. Ve hemen geri dönme kararı aldılar. yine gemiye binmiş ve karşı sahile ulaşmışlardı. Artık Efendimiz'e, Mekke'ye, Kabe'ye, diğer mümin kardeşlerine, çoluk çocuklarına ve mal mülklerine kavuşacak olmanın heyecanıyla yürüyorlardı. Nihayet Mekke'ye bir saatlik bir mesafeye geldiklerinde işin gerçek yüzünü anlamışlardı. Bir yanlış anlamanın kurbanı olmuşlardı. Gerçekten de zor bir durumdu geri dönüp yeniden Habeşistan'a gitmekle Mekke'ye girmek arasında gidip geldiler bir müddet. Daha sonra da bir kısmı geri dönüp Habeşistan'a gitmeyi, diğer bir kısmı da gecenin karanlığını bekleyip Mekke'ye girmeyi tercih edecekti. Evet, Habeşistan'a geri dönenler yine kurtulmuştu. Belki yakınlarına kadar geldikleri halde Resulullah'la görüşememiş, Kabe'yi ziyaret edip arkadaşlarıyla hasbihal edememişlerdi. Ancak en azından Mekke'nin kin ve nefretinden korunmuş, huzur içinde ibadetlerini yapabilecekleri bir zemine yeniden kavuşmuşlardı. Mekke'ye geri gelenlerse, kendilerine sahip çıkacak bir hami bulabilenler, bir müddetliğine de olsa işkenceden kurtulmuşlardı. Ancak diğerleri, yeniden eski günlere geri dönmüş ve kendilerini eskisinden de beter bir sıkıntının içinde buluvermişlerdi. Bu sefer müşrikler önceki gidişi de bildiklerinden dolayı işi ihtimale bırakmıyor ve karşılaştıkları her yerde söz ve fiille mukabelede bulunup işkence yapıyorlardı. de bunalanların Habeşistan'a hicret haberini alınca, Mus'ab İbni Umeyr de ümitlenmiş ve bir yolunu bularak hapsedildiği yerden kurtulup Habeşistan'a hicret etmişti. Allah yolunda hicret eden ilk muhacirler arasında artık o da vardı. Ne anne şiddeti ne de babasının başında ekşimesi kalmıştı. Şimdi ise Zemheri'de açan güneş gibi Habeşistan dönemi bitmiş... Yeniden Mekke'ye dönmüşlerdi Annesi için bu bulunmaz bir fırsattı Ve döner dönmez tekrar hapsetmek istedi Mus'abı İkisi de kararlıydı Ve ikisi de gözyaşı döküyordu Annesi öz evladını kendince bir hayal uğruna kaybetmenin üzüntüsüyle ağlıyor Oğulsa Hakk'a kalbinin kapılarını kapatıp Üstüne gelen annesinin gereksiz inadına yanıyordu Yüreği imanla dolup taşan bir delikanlının, imana ateş püsküren bir anne ile imtihanı, küfürde, inatla imanda ısrarın bir mücadelesiydi. Bu durum, kendi öz evladı Mus'ab'ı evinden kovacağı ana kadar da devam edecekti. Kendini dinlemeyen birine, oğlu nazarıyla bakmayı düşünmüyordu, Hünas bin Malik. Yine böyle bir gün iyice sinirlenmişti. Israr etmişti ama Mus'ab, Allah'ı inkar edip bir türlü putlara temenna durmuyordu. Duyduğu kin, evlat sevgisini gölgede bırakacak mahiyetteydi ve... ''Ne halin varsa gör, artık ben senin annen değilim.'' verdi. Her şeyden mahrum etmişti Mus'ab'ı. Öz oğlunu kovup, evinin kapılarını sürgülerken aynı zamanda imana da kalbini tamamen kapatmış oluyordu. Bir annenin oğlundan kopması ne kadar zorsa, imana uyanmış bir evladın, annesini ebedi yokluk içinde kendi haline bırakması da o derece dayanılmazdı. Ancak dünya adına vazifesinde kusur etme niyetinde değildi Musa. Mal mülk de ne laf, gözünde ne dünya nimetleri ne de gelecek kaygısı vardı. Başta annesi olmak üzere bütün insanlığın imanı doldurmuştu gözlerini ve bir sevda olmuştu onun için bu. Adeta yalvardı annesine. "Ey anneciğim, ne olur bir de beni dinle. Gel, sen de yegane ilahın Allah ve Muhammed'in de onun kulu ve resulü olduğuna bir inanı ver." Davet ne kadar tatlı ve yumuşaksa ona gelen cevapta ...o derece sert ve tavizsizdi. Yıldızlara yemin olsun ki asla... ...senin dinine girecek kadar ne aklımı kaybettim... ...ne de şuurumu yitirdim. Uğraşlar netice vermiyordu. Ve çaresiz vedalaşıp koptu hanesinden. Sıcak bir yuvadan kovulmuştu kovulmasına ama... Dünyanın en sıcak bir gönlüne kuracaktı otağını. Geldi Resulullah'ın huzuruna, teslim oldu ona ve ayrılmadı bir daha. Artık Mus'ab da diğer sahabeler gibi bulabildiği haşin libaslar içinde bazen karnı doyan, zaman zaman da açlıktan kıvranan bir insandı. O da artık Habbab'ların, Bilal'lerin arasına girmişti. Güzel kokular sürmeye alışkın mübarek cildi... ...açlık ve sıkıntıdan... ...baharda kabuk değiştiren yılan derisi gibi kabarmış... ...pul pul dökülüyordu. Uzaktan meclise geliyordu bir gün. Yaklaşırken etrafındaki sahabelerle birlikte gelişini seyrediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de. Mus'abın yorgun... Ama huzurlu halini süzen gözlere çoktan yaş yürümüştü. Başlar öne eğildi. Hüzünlenmişlerdi beraberce. Zira Musa eski ve yıpranmış köhne bir elbise içindeydi. İslam'dan önceki durumunu bilenlere onun bu hali çok dokunmuştu. Bilal zaten fakirdi. Habab ve Ammar'ın da imkanları iyi değildi. Alışkın da onlar yok. Ama Mus'ab öyle miydi? Gördükleri karşısında Resulullah da dayanamadı ve şunları söylemeye başladı. Bu gelen Mus'ab'ı ben daha önce de görüyordum. Anne babası yanında Mekke'de ondan daha kıymetli biri yoktu. O bunların hepsini Allah ve Resulü için terk etti ve geldi buraya. Sübhanallah ve Oysa bütün boğulup bitenlere aldırış etmiyordu. Zira insana huzuru elbise vermiyordu ki. Bir kalpte iman yoksa kalıp, Bedeni sıkan sürekli bir işkenceydi. Onun bir hedefi vardı. İman adına gökler ötesine uzanan bir vesileye tutunmuş, günden güne derinleşiyor ve sürekli mesafe alıyordu. Gün be gün gelen ayetleri ezberliyor, mürşidi ekmelinden dininin inceliklerini öğrenip hakkını vererek yaşamaya çalışıyordu. veki <gülüyor>